ehli kıblede ehli kibleden ölenler üzerine namaz kılmak. Bu şubedir. Bir şubedir. İmam Beyhaki 64. şube diye bu şubeyi bırakmıştır. Bu şubeler dediğin nedir? İmanın bir parçalarıdır. İman bu şubelerle bir kısmıyla oluşur, bir kısmıyla mükemmelleşir. Bir kısım şubeler İmanın olması olmazıdır. Bir kısım şöbeler imanı destekleyenlerdir. Burada 64. şöbeyi İmam Beyhek'i özellikle seçmiş. Bu da nedir? Namaz kılmak. Namaz kılmaktan ne kastediyor? Cenaze namazı. Cenaze namazından ne kastolunur? Yani ona dua etmek, rahmet dilemek, meğfiret dilemek. Bu bir şübedir. Bunu Allah rızası için yapar, iman ne olur? Artar. Demek ki önemli meseledir. Bunun da bir fıkhını bilmemiz lazım. Şimdi bunun bugün bu fıkhını işleyeceğiz inşallah. Es salatu ala men mat min ehlil qibla. Oul kibleti. Kible ehli ne demektir? Bir terimdir. Ehlül kible. ehl sünnete bir terimdir. Bunu anlayacağız. Salat, burada namaz ne namazıdır dedik? Cenaze namazı. Cenaze namazı nedir? Asıl da cenaze namazı insan bu dünyadan diğer dünyaya yolculuğu yaparken bu dünyadan çıkarken neyle çıkıyor? Temiz yakanıyor. Ondan sonra güzel kokulanıyor, çafinleniyor, çefine koyuluyor, çefene. Ondan sonra Müslümanlar bunu namazın kılıyorlar. O namazın mahiyeti nedir? O namaz duadır. Namaz duadır. Ne için duadır? Meyit için. Yani bir musulmanı doğayla Allah'ın tabi. Kim bu doğayı emretmiş? Allah ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiş canlandırmış. Bu namaz bir doğadır meyiti için. Bu namazı doğayla bu dünyadan nere O bir dünyanın birinci basamağına yolculuk yapıyoruz. Onun için pretez arasında burada ne diyor? Son şeyine gönderdik onu. Son yolculuğuna. Aslında bu yanlıştır. Dünyanın son yolculuğu desen evet doğrudur. Çünkü kabir son yolculuk değil. Tam tersine kabir ebedi hayatın başlangıcıdır. Bu bizim inananlar için. Ha inanmayan için ha çelenkten gönderebilir şeyini. Çelenklerle gönderiyorlar zaten bir seferdir bitti. Ondan sonra müşriklerin dedirici gibi cüffar Kureyş, yen yani de ateistlerin gibi dedirici gibi bizim çemiğimiz toprak olduktan sonra Çin bir de bizi diriltir. Biz böyle inanmıyoruz. Biz ne inanıyoruz? Bir Müslüman bu dünyada sonu nedir? Ruhunu teslim eder. Nere gider? Bu ruh berzah alemine gider. Alemul berzah. Nedir alemul berzah? Dünyaydan ahiret hayatındaki hayattır. O hayattan biz ne biliriz? Bir şey bilmez. allah Teala Resulullah vasıtasıyla bize ne haber vermişse odur. Bu da ey muğayiptir. Bunu biliyoruz. O da nedir? İşte bir musliman kabre bırakılır. Kabir ameli salih ise o kabir cennetten bir ne olur? Bahçe. Bahçe olur. Eğer ameli talih ise, yem ehli maasiyeti ise, yen kafir ise Allah Teala çift o cehennemden bir çukur olur. Yani bir nevi cehennemin bir bölümü olur. Ona. Ne zaman ne zamana kadar kıyamet gününde ondan sonra hesaba çekilir thumma yurdu ila eseddel azab ayette geçtiği gibi eseddel nedir? Ebedi cehennem hayatı. Şimdi biz Müslümanı neyle göndeririz namazla. Bu da nedir biz buna? Fıkıh'ta cenaze namazı. Bu nedir? Bir nevi duadır. Cenaze namazında ne dua ediyoruz? Dua ediyoruz Allahumma ikhfir lehu ve arhamhu ve tecavüz an seyyatü. Bu sünnette var. Bunu maalesef kimse ezberlemez. Çünkü imamlar ne diyorlar? Bilmiyorsan Rabbana atina diye bitti. Halbuki her Musulman bunu ezberlemesi lazım. Her Müslüman cenaze namazı çok önemli namazdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazını teşvik etmiş. Kim diyor cenaz Bir Müslümanlar hasice cenaze namazı kıldı. Bir kırat onun neyi var? Ejru var. Çim kıldı, ciddi cenaze ile defnetmeye defnetme içi kırat. Kırat nedir yarasullah? Hud dağı cibi nedir? Ecik. Ecirdir. Hud dağı ne kadar? Kocaman dağdır, ağır. Dünyanın insanın tartısı onu tartmaz, tonlar bile yetmez ona. Ha? O kadar ecri var. Cenaze namazı önemli bir namazdır. Onun için ne yaparız biz cenaze namazında? Meyyite dua ederiz. Bu da elhamdülillah bizim Hüsnü'l-Müslim kitabımızda var. Orada dönmemiz lazım. Yani orada hep en iyi dua ediyorsun hani. Allahumma ikhfir lehu affet onu. Varhamu rahmet ele ve àfihi, afiyete kavuştur. Berzek hayatında onu. Afiyete insan nasıl kavuşur? E, bir bakçı olur. Cennetten bir bakçı olur. و اكرم yere orada ikram ediz onu ya rabbim sen ikram safi, sahibi, sahibisin ve ves' mudkhaleh kabrini cenişlettir ve xulhu bilma'i vel onu temizle günahlardan nasıl sudan buzdan insan tertemiz olur böyle temizle onu ve günahlardan ve nüqhi min al-znubu ve kama yunqah al-thobu al-abiyyzu min bayaz elbise bisa Çirden pislik olduğu üzerinde insan onu temizler. Aynen böyle günahlarını temizle. Ve abdilhu daran khayran min darhi. Olduğu dar neresidir? Dünya hayatı. Khayran min darhi. Dünya hayatında ne kadar? Soltanatı var ise, iyiyse, ailesi var ise daha güzel, hayırlısı. وَاَهْلًا خَيْرًا مِنْ اَهْلِيهِ Dünyadaki ehlinden daha hayırlı bir ehl. وَرْزُقُهُ جَنَّا وَقِهِ عَذَابَ الْقَبِرِ Cenneti ona nesip eyle, azab, kabir azabından ne yap onu? Kur. Vesayre buna benzer 6-7 tane dua var. Bu sünnete geçiyor. Bunları her Müslüman asıl da ezberlemesi lazım. Çünkü kazana ne koysan, kepçene o gelir. Sen başkasının için dua etsen, cenaze namazını kıldırsan, başkası da senin için ne kıldırır? Cenaze namazını kıldırır. Anlatabildim mi? Sen başkası için dua etsen, başkası da senin için dua eder. Kaide var burada, alimler diyorlar. El ceza'u min cinsil amed. Mükafat, amelin cinsindendir. Sen yapmışsan, senede yaparlar. Onu Türkçe'de evet, ne yaparsan onu bulursun. Onun için biz ne yapacağız? Gideceğiz, koşacağız. Önce cenaze namazı kıldırmak dedik sünnettir. Sünneti ihya edersin. Ecirdir, kirat, ühüd. dağı kaderi insan alıyor Ne yapacak bu halde? Gideceğiz, bir de cenazeyi itibar edeceğiz. Şimdi bizim dersimiz neyden ilgilidir? Cenazeyle ilgili değil. Fazla teferruatını geçmeyelim. Bizim dersimiz ehli kible için ne yapacağız? Namaz. Kıldıracağız. Bu birinci namazı bildik terim olarak. İkinci terimle kaldı? Ehli kible. Ehli kible nedir? Bu fıkıh kitaplarımızda geçer. İtikat kitaplarımızda geçer. Ne terimi geçer? Ehl-i ehli Ehl-i kible nedir? Kısacası çok kolaydır. Musulmandır. Evet, kısacası Müslümandır. Ama neden demişler kible? Kibleye yönelmiş. Müslümanların kiblesi nedir? Kabe. Kitabı nedir? Kur'an-ı Kerim. Peygamberi kimdir? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşleri kimdir? Müslümanlar? Bunları çocuklar ezberletiyorlar. Bir Musulman bunları ikrar etmişse nedir? Ehli kibledir. Bunun namazı kılınır. Bunu bilmemiz lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun noktasını böyle açıklıyor. Diyor ki ben salla salatene, Kim bizim cibi namaz kıldı? Bizim namazımızı kıldı. O zaman bir Musulman ne yapar? İslam'a girerken İslam'ın beş şertinden birisi nedir? Namazı kabul etmek. Ve İslam'a giriyorsun, bir imza atıyorsun. Kontrat var. Ne atıyorsun? İslam'a giriyorum. İslam'a giriyorsan bu beş şeridi kabul ediyorsun. Evet, kabul ediyorum, imza atıyorsun. Namaz, kelime-i tevhid, namaz, zekat, oruç, haç. Bunların altına imza atıyorsun. Men salla salatana. Bizim namazımızı kıldı. Sonra ne diyor? وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَةًا Kible nedir? Musulmanları tek toplayan nedir? Kibledir. Asıl da burada kible bir nevi alimler diyorlar ki tevhide delalettir. Çünkü kibleyi kim yaptı? Kim keşfetti? He? Allah kimin eliyle kibleyi yaptırdı bize? beytinin Kim yaptı? İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam'ın dinini Getirdiği matodun en önemli sembolü nedir? Tevhid. Milleti İbrahim nedir? Uve semmâkum muslimin. Hazreti İbrahim bize Müslümanlar dedi. O zaman nedir Hazreti İbrahim'in kiblesi? Kim bizim cibi namaz kıldı. Kiblemize yöneldi. Yani tevhidi ikrar etti. Yani Hazreti İbrahim'in dini üzeredir. Hazreti İbrahim'in dini nedir? La ilaha illallah. Nefi? Ispat. Neyi nefi ediyorsun? Allah'tan başka ilah yoktur. Neyi ispat ediyorsun? Allahu Teala ispat ediyor. Zıt. Ispat ettin, o birisi yok olacak. O birisini soktun, Allahu Teala'nın tevhidi yok olur. Yani bu çocukların bir oyuncağı var. Böyle bir şey sokuyorsun ona, o birisi çıkar. Bunu soktun birisi çıkar. Yani içisi bir arada bir alanda bulunmaz. Bu da nedir? İmanla çifir. Her zaman çi gibi imanla çifir bir arada bulunmaz arkadaşlar. Bunu bilmemiz lazım. Bir yere iman girdi çifir, kal, e, çifir kalmaması lazım. Çifir girdi iman gider. Ama bu nedir? Tevhidle ilgili bak. Olabilir. Küçük çifir gidebilir. O da masiyetlerdir, büyük günahlardır. Biz neden? imanın ve çifrin özünden bahsediyoruz. Evet. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Dürmen salla salatene ve istekbele kibletene ve ekele zebihetene Zebih'e burada nedir? Arkadaşlar Şimdi dedik namaz dinin samboludur. Direğidir. Olması olmazıdır. Bir musulmanın şaridir, samboludur, kimliğidir. Beni polis yakaladı. Araba kullanıyorum. Miraliyetin dedi. Aliyeti çıkartacağım. Polis suçacak artık. Çünkü neden ben izinliyim? Nereden izinliyim? İzinliyim. Ben araba kullanma aliyetim var. Bir Müslüman nereden biliriz Musulmandır? Beş vakit namaz kılacak. Eydi biz nasıl biliriz bir Müslüman beş vakit namaz kılıyor? Camide kılacak. Onun için camiler olmuş. Her çeşivinde kılsa ben ne bilirim? Ahmet namaz kılıyor, Mahmud namaz kılıyor. Nereden biliriz? Ha? Senede bir sefer çok münafık var bizimden de safta duruyor. Nereden biliriz? Beş vakit camiye gelecek. İşte bu. Bu hadis çok önemli arkadaşlar. Bu hadis dinin eseslerindendir. Men salla salatena. Kimligimizdir bu. Vestakbele kibletena tevhidimizdir bu. He? Ve ekele zebihatena. Bizim kestirdiğimiz yer. bu şeriat edalet. Şimdi insan çimin kestiğini yer muahidleri. Üşşükün çestiği yenilir mi? İlinmez. Allah'tan başkasına kesildiyi ilinir mi? Yenilmez. Çimin çestiriğini Allah için kestiri. Burada ve bir zabihatuna delalettir bizim şeriatimiz üzerine olan. Kim zebihanın ahkamını vermiştir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman şeriatin ahkamını kim vermiştir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Anlatabildim mi? İşte bunun önemi buradan çıkıyor. Şimdi burada üç tane bizde temel esas var. Salat dedik nedir? Semboldür, çimliğimizdir. Kibleyi istikbal etmez tevhidimizdir, zebihanayımızdır. Şar'iyetimizde ikral edip bütün şar'iyetimizden bizim gibi amal edenler. Yani bir nevi hakiki bir sahabiyi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada vasaft ediyor. Sonra ne diyor? "Men salla salatana, واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك مسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله". O Müslümandır. Hakkıyla Müslüman odur işte. Onun da üzerine ne var? Zümmetullahi ve zimmeti Resulihi. Allah'ın ve Resulü'nün zümmetindedir o. Hadisi kim rivayet ediyor? İmam Bukhari. Sahihinde. Hadis yüzde yüz sahih. Bu bir nedir bizde? Bu meselede bir ölçüdür. Anlatabildim mi? Ehli kıblenin namazı kılınır. Başka bir hadis rivayetinde aynen İmam Bukhari rivayet ediyor. Diyor ki: "Umirtu an uqatila en Ben emr olundum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Ben emr olundum insanlara savaş açayım." Savaş, kıtal yapayım. Kıtal ne için yapıyorsun? Şerri saçmaya, haşa bakar. İslam niyeti kitalaça. Şimdi buradan bir tane gelir bize diğer sizin dininiz peygamberiniz bak böyle yapıyor. Siz şer diniz. Klinçle yayılmışsınız. Değil mi? Hadisin şeyi böyledir. Ama Ehli Sünnet'e göre hadis bir hadisten fıkıh olmaz. Biz bu hadisi anlamak için döneceğiz. Bu hadisin özü nedir? Cihattir. Cihad ne için emri olmuştur? Hıh? Durduğu yerde insanlara savaş açmaktır hayır. Cihad emrolmuştur. Kim Allah'ın yoluna engel oluyor onu idandır. Sen engel olmuyorsan niye seninle savaş atıyoruz? Bir de bes, biz seni zordan getirip kötü bir şey mecbur kılmıyoruz. Tam tersine Allah'ın yoluna seni çağırıyoruz. Allah'ın yolu nedir? Adaletlidir. Bak Yahudi Hristiyan Allah'ın yolunda adaleti buluyor. Onun için sen ne yapacaksın? kabul ettin bizim gibi bizim ailedesin. Bak Yahudiysen bizim aileden olursun. Hristiyan isen bizim aileden olursun. Ateşi isen bizim aileden olursun. Putparası isen bizim aileden olursun. Yeterç oğları bırakıp bizi bizi kabul ediyorsun. İşte onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki umiltu an uqatila ne zamana kadar Hatta Hatta yakulu la ilahe illallah Demek ki kim söylemedi la ilahe illallah İslam toplumunda nedir? Hakkı yoktur yaşamaya. Ama la ilahe illallah da demesi ne demektir? Yok ben diyorum la ilahe illallah bitti. Bütün de biliyoruz, birçok la ilahe illallah diyor ama İçi nedir? İçi boş. Kabul olur mu? Olmazdır. La ilahe illallah Araplar bunu çok iyi anlıyorlar. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar, ne istersen bizden iste. Para, sultanat, kadın, servet ne istersen iste sadece bu kelimeyi isteme bizden. Neden? Çünkü biliyorlar bu nefidir, ispattır. Bunu dese altına imza tuturlar. Neyin? Allah'tan başka hiçbir ilah kabul etmiyorlar. Şirk koşmayacaklar. Her şey her şey ne için olacaktır? Sadece Allahu Teala için. İşte kim hakkıyla yani başka bir hadislerde hakkıyla dersen diyor Resulullah. Hakkı nedir? İşte tam şeriatin altında geliyor. Şimdi hadiste de bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Dürçi umiltu anukatilennas Hatta يَقُولُ لَا إِلَٰهَ اِلَّا Burada la ilahe illallah samboldur. Ama demiyor Muhammed'in Resulullah. Bir tane gelmesin desin Yahudiler, Hristiyanlar da cennete girer. Çünkü onlar da Allah'a ibadet ediyorlar. Ama Allah'a ibadet ediyorsa ola Allah Allah'a ortak koşuyorlar. La ilahe illallah demiyorlar. Resulullah niye dememiş burada Muhammed'in Resulullah? Çünkü o Otomatik olarak tabir caiz ise kapsıyor la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Kim yer üzerinde getirdir bunu? Resulullah zamanında? Resulullah getirdi. Allah Teala Kur'an'da diyor bize, Yahudiler şirk koştular. Üzeri bin Allah dediler. Başka şeyler de vardır. Hristiyanlar, Mesih İbnullah dediler. Şirk koştular. He? Demek ki kim getirdi tevhidi? Sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Resulüm sonrası kalûha, eğer bunu dediyseler bunu dediyseler bir az rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor eğer bunu dediyseler bizim kardeşimizdiler yani musulmandılar ama burada özellikle ben bu hadisi getirdim çünkü açığılıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sallu salatene bizim namazımızı kıldılar yani bizim gibi Müslümanların çimliğini ibraz ettiler. Ve sallu salatena ve istekbelu kibletena Kiblemize yöneldiler. Tevhidimizi ikrar ettiler. Ve zebahu debihatena Debiha yani nedir dedik? Debiha, kurban kesmek. Yani koyun, bizim debihemiz, yani bizim şeriatimize göre sadece Allah rızası için Bismillah derler, çalseder. Bu dediğir nedir kinayet. Fakat hurrimat aleyna dima'uhum ve amwaluhum illa bihaqqiha ve hisabuhum Allah. Eğer bunları yapsalar kanları, malları bizim üzerimize haramdır. Yani bizden diler. Biz ne dedik? Yahudi la ilahe illallah dese bizden olur. Hristiyan la ilahe illallah dese bizden olur. Putperes, atay atayiz, ataşperes bunlar hepsine la ilahe illallah dese ne olur? Bizden olur. Birinci sınıf vatandaş olurlar. Anladığımız dilden. Bizim dinimize girseler birinci sınıf Müslüman olur. Eydirsen kafadan atıyorsun. Kimse bize diyebilir mi? diyemez. Neden? Bir içimiz var. 1400 sene Süstürüz zaları. Bir de birinci kuşakta, bak bilal el Habeşi en zayıf kulüydür. Ne oldu? Efendi oldu. Hazreti Ömer girerken bilal seyyidüne diyor. Ve ateqavü seyyidüne. Bilal randuvası varken en önce Bilal'i alın içeri. Sonra da gelmişsin. Ne diyor? Bilal çünkü bizim efendimizdir. Onu da azar eden bizim efendimizidir. Resulullah diyor illa bi hakkıya. Bak burada hiç koyuyor. Hakkıyla la ilahe. Kanları, malları bizim üzerimize hakkıyla. Nedir? Bazen kan, mal halal olur. Nerede? Bir zaniye öldürürüz. Evli bir zaniye değil mi? Katil, kısastan ölür. Anlatabildim mi? Bir tane mürted doldu, mal alınır. Bunlar hariç malı. Bir yerde dedir, bihakkıha dönür neye? La ilahe illallah hakkıyla deseler eğer. Yok la ilahe illallah. Bugün de biliyoruz, bizde de var münafıklar. La ilahe illallah diyorlar. İnşallah diyorlar, cuma namazına gelirler. Müslüman oluyorlar mı? La ilahe illallah dedin, içini dolduracaksın. Şeriat teddolar için. Şeriat nedir? Allah'ın emri, yasakları. Emirlerine uyarsın, yasaklarına saklanacaksın. Sonra ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? hesabuhum Allah. Bundan sonra biz İslam'da zahire hükmederiz. Bundan sonra batınları nedir? İç kısımları nedir? Allah'a mahsustur. Hesabuhum Allah. Biz zahiren eğer bizim namazımızı kılıyorsalar, tevhid de ediyorsalar biz iç yüzlerini bilemeyiz. Onun için Medine'de münafık toplumu oluştu. Resulullah oları Öldüremiyordu. Neden? Çünkü bir Zahira hükmediyorduk. Adam münafık diyor ben Müslümanım. Bak seninle namaz kılıyorum. Kalbi çime koyulmuş? İslamiyat allah Teala. Bu hadis bizim için semboldür. Bu da Bukhar'da geçiyor. Ve hesabuhum alallah. Anlatabildim mi? Şimdi bu hadislerden biz ne anladık? Anladık ki asıl musulman Ehli kibleçimdir. Bunun altını doldurandır. Ama şeytan bırakır mı? Bırakmaz. Şeytan ne sokar? Fitne sokar. Sapıklık sokar. Yolu değiştirir. Biz dedik şeytan uyanıktır. Teknik sahibidir. Gelir sene söylemez ki bir İslam dinini bırak. Ne yapar? İçini boşaltır. Sen İslam dinindesin diye rahat ol. Ama ne yapar? İçini boşaltır. Onun için çok zahitler, çeküller halvete, ibadete. Allah subhanahu ta'ala onlara ne yaptırır? Şeytan pardon, haşa ve kafa, şeytan ne yapar onlara? Gelir evet siz ibadet edin ama bir hafif şirk yani riya sokturur onlara ne olur? Bütün amelleri boşa çıkar. Yani bir bid'at sokturur onlara. Bid'at nedir? Resulullah'ın emri olmayan bir ibadetten meşgul ediyor. Sırtını almış kıyamet gününde çuvaldan ameli terazide geçersiz oluyor. Ama deseydi gelsen kötülük yap, bir arkadaşı gelirdir, onu uyarırdır, aa hakikaten aklı gelirdir başına, bir de sırat-ı müstakime Ama şeytan beline vuruyor, rahat oluyorsun. Sen sırat-ı müstakim bak ibadet ediyorsun. Ama ibadetin nedir? Boşuna çıkıyor. Şeytan dedir bırakmaz. Şeytan bizim düşmanımızdır. Cennetten, babamızdan düşmanlık başlamış. Bugüne kadar, dünyanın sonuna kadar. Bir avantajı var. Her püf noktamızı biliyor. Ama bizim bir avantajımız var. Ondan daha fazla büyük avantajdır. Silahımız ondan daha güçlüdür. Allah Teala onun planlarını bize keşfetmiş. Yani elimize de varaka onun kroküsü mü diyorlar. Elimizdedir. Nere bambayı yüklenmiş nere mayın döşemiş. Buna da Allah Teala hutva şeytan. Şeytanın adımları var. Buları bize göstermiş. Bizim elimizde o zaman ne olacak? Akıl olacak. Buları uygulayacağız. Buları uygularsak kurtarız. Aynen bir mayın tarlasındasın sen. Hayat dünya hayatı bir mayın tarlasıdır arkadaşlar. Sıkıntılı bir hayattır. Lakat halaqnal insane fi biz oğlunu belet surasında geçtirdiği gibi kebette yarattık. Meşakkatte. İnsan mayın tarlasında bir meşakkattedir. Ne zaman mayın tarlatını selamat kanatlanttı ne olur? Oh diğer dünya varmış bir derin nefes alır. Neden? Emniyette oldu. Sen dünyada emniyette olabilir misin? İmkanı yoktur. Kimse dünyada desin ben emniyetteyim. Ha ben emniyetteyim. Malım var, mülküm var, çavram var, her beni seviyor. Ama bir hastalık, ufak bir hastalık gelse ne yapar? Beni rezil eder. Bak Harun Reşit Rahmetullah Aleyhi Harun Reşit çok büyük bir adil bir halifeydir. Abid ve mücahid. Onun bazen şeyini süslüyorlar. Bin bir gece masalları ona ekliyorlar. Aslı yoktur. Harun Reşit bir sene cihada çıkardır, o bir sene haca giderdir. Boş oturmazdır. Niye bir sene? Çünkü cihat git gel bir sene doluyor zaten. Şimdiki gibi değil bıçaklığın cihat. Cihada çıkmak kolaydır. Şimdi Harun Reşit öyle bir sultandır, güclü bir sultandır. Bulut geçiyor Bagdad'ın üzerinden. Üç gün Bagdad'ın üzerine bulut kablıyor, yakmıyor. Ondan sonra gidiyor. Çıkır buluta diyor ki, ey mübarek bulut diyor. Nere geçsen, yaksan senin haracın bana gelir. Yani ne yapıyorsan yap buluta diyor. Çünkü bizim memleketim o kadar büyüktür. nere düşsek harac gelir İslam başkentine. Bağdat'a gelir. Harun Reşid'e bir salih abid alim geliyor. Ciriür Meclisi'ne. Harun Reşid diyor ona Ey hocam diyor. Bize bir vaaz ver. Ama fazla uzatma. Biliyorsun bazen hocaları fazla uzatır. Akıllı hoca ne yapar? Öz ve söz. Onu nereden alıp? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem utiye cevame el kelim. Allah tarafından ne verdi? Cevame el kelim. Öz ve söz. Alimler de öyle olmaları lazım. Havamla da konuşsan öz ve söz. Fazla laf, cambazlık laf yapmamaksın. Öz konuşacaksın. Dür ki bana nasihat et. O da ne diyor? Dür senin malın, sultanatın, mülçün, Arazin bir küçük ebde sıkışmasına değmez ey padişahım diyor. Ey emirül ül mümin. Pardon padişah yok o zaman. Ey emirül ül mümin. Velhamdülillahi Rabbil alemin bitiriyor konuşmasını. Tamam onlar da diyorlar tamam. Yani anlıyorlar az çok ama bir günceliyor Harun Reşit bir hastalığa yakalanıyor. O hastalık o zaman nedir bilmiyorlar ama biz bir zamanda biliyoruz. Prostatı oluyor. Prostat şişerken erkek mesaneden çıkan kanalı tam üzerindedir, şişiyor, o kanalı kapatıyor. Şişlikte yeri dar, o kanat kapalıyor, altı küçük öbdesin yapamazsın. Ne olur mesane şişiyor, şişiyor, böbrek çalışıyor, çatlayacak, yerden yere vurulur insanoğlu. Bir kadının sancısı, doğum sancısından daha kötüdür. Şimdi öyle bir söz ki bu da, ne erkek kadının doğum sancısını anlayabilir, ne kadında prostatın, erçeğin prostatı sıkışsa o çekebilir. Ama anlattıklarına göre öyledir. Çok zordur. Yani daha zor değilse o sancı gibi de zordur. Harun Reşit sıkışır getirin bütün doktorları diyor. Bütün servetimi veririm, beni iyi yani bir gün küçük abdestimi yapayım. O zamanda jeton düşüyor Harun Raşit. Türçü balım ne demişse doğru demiştir. Anlatabildim mi? Onun için şeytan insanı bırakmaz. Şeytan insanı bırakmaz. Neye bırakmaz? İşte doğru yolda git. İçini boşaltır ibadetlerini. Çimliğini bırakırsan da içini boşaltır. E şimdi ehl sünnet sahabeden, Resulullah'tan sonra içi boşalmamış her çeşit dört dörtlük çalışıyor. Şeytan ne yaptı? İş başına geldi. İhtilaflar soktu. Sahabeden ihtilaflar başladı. Ondan sonra fırkalar sokuldu. Ondan sonra bidatler girdi. Ondan sonra kötü itikatler girdi vesaire. Şimdi burada ne oldu? Burada alimler çalışmaya başladılar. Neden? Bu delilleri getirseler Delilleri getiriyorlar. Hadisleri bu sefer ne oluyor? Piyasa. Yani başka malzemeler çıktı. Nazileler var. bulara hüküm verilmesi lazım. işte buradan çıktı ehli kible meselesi. Terim. Ehli kible terimi buradan çıktı. O zaman ehli kible alimlerimiz ehli sünnet alimi tabi sahabeden sahabenin son döneminden ittifak ettiler. H? Kim ana çizgisiyle Müslüman ise o ana şeydir ehli kıbledir. Ana çizgisiyle de Müslüman nedir? H? Sadece şirk koşma sen usulmaz. Allahu Teala. Şirk koştun İslam dairesinden çıkacaksın. Bu bir içincisi bazı bid'atler var. Mükeffirdir. insanı kifre götürür. Bu türlü amellerin haricinde genelde ehli kibledir. Mesela bir tane namaz kılıyor ama zine yapıyor. Bir tane namaz kılıyor ama içki içiyor. Bir tane namaz kılıyor ama yalan diyor. Bir tane namaz kılıyor ali erişmiş hırsızlık yapıyor. Anlatabilir mi? Bir tane namaz kılıyor Bakıyorsun bir bid'at yapıyor. Resulullah demiş 33 kere deyin tesbihi, 35 yapıyor. Mesele. Vesaire. Bunlar nedir? Bunlar dinden çıkar mı? Hayır. Ehl-i sünnette bir kaide var. Ehl-i sünnet öyle güzel itikad meselelerini düzgün kurmuş ve yapmış dört dörtlüktür. Hiçbir yerde bir arıza çıkmaz. Eğer kuralına göre ehl-i sünnet inancını anlasak Matodunu bilsak. O da nedir? Ehl-i sünnet her şeyinin kuralını kurmuştur. Ehl-i sünnet ehl Kıble kible meselesinde de kural koymuştur. Bizde büyük çifir var, küçük çifir var. Büyük günah var, küçük günah var. Büyük şirk var, küçük şirk var. Büyükler insanı dinden çıkartır. ehl Kıbleden çıkartır. Küçükler ne yapar? ehl Kıble dairesinde kurar. Ama öz Müslüman olamazsın. Halis Müslüman olamazsın. Anlatabildim mi? Bu çok önemli meseledir. İşin risktedir. Yani çinerdedir. Allah Teala nasıl dürdü? Siz cehennemin ta ataşın ta çınarındaydınız. Allah sizi kurtardı. Bir mersiyet üzerine olan insanda ehli sünnet çizgisinden çıkan tehlikelidir iş. Riskli iş. İşte buradan ehli sünnet icma etmiş. Ne demişler? İbn Abdül Barb icmaai istihkarda naklediyor. Diyor ki Müslümanlar icma ettiler. Ehli kiblenin namazı kılınır. Namazı kılınır nedir? Yani Müslüman olarak o tarafa döneriz. Onun için İmam Beyhaki bunu ne yapmış? Şu'belerden saymıştır. El sünnet ne icma etmiş? Bir musulman öldü, ehli mefsiyat olsa hakkı hakkı var üzerimize biz onun namazını kılarız. Hatta bir tane içki üzerinde öldü. Ne yapacağız? Namazını kılacağız. Ondan dolayı arkadaşlar bütün gruplar, bütün cemaatler, bütün fırkalar eğer şirkleri yok uysa, el-kıble Bunların namazı kılınır. Namaz kılında mah demek ne demektir? Yani bunlar için dua edilir, istiğfar edilir. <gülüyor> He? Sadaka verilir, va şeyri. Ya benim babam namaz kılıyor ama içki üzere öldü. Babamın için namazını kıldırmayım? Kıldıracağım. Dua edeceğim. Bak. Abdullah ibni Abdullah İbni Selul, ha? İbni Ubey Abdullah İbni U... Ubey İbni Selül Raksin Munafikin Munafıkların başıdır. Resulullah biliyor Munafıkların başıdır. Ama oğlu öldüğünde ne diyor ya Resulallah? Ver bana çek etini, hırkanı o babama sarayım, belki Allah bir merhametine kavuşur. Oğlu biliyor Çünkü oğlu dedi Resulullah izin ver bana başını keseyim babamın. Çünkü istemem babamı bir Müslüman öldürsün. Ben de babamın katilini gözümün önünde görüyorum. Bana izin ver eğer farmanı çıkmışsa. Hayır Resulullah dedi biz öldüremeyiz. Çünkü ne diyeler? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ashabını öldürüyor. Ama Abdullah bunu biliyor. Abdullah Nedir? Bir celil bir sahabedir. Böyük bir sahabedir. Oğul. Diyor, babama hırkanı ver. Bir de bunda da kalmıyor. Diyor, ya Resulallah. Babamın bir de namazını kıldır. Resulü rahmedir. Yok mu diyor, hırkasını veriyor. Kalkıyor da gidiyor namazı kıldırmaya. Hazreti Ömer Resulallah diyor, bu ümmette mülhim olsaydı Ömer olurdu. Yani ilham gelecek ona. Hak vasıtasıyla ne olurdu? Ömer olurdu. Ya Resulullah düğün ne yapıyorsun? Bu Rasul'in nifaktır. Ne bu namazını kıldırırsın? Bu aramızda bayazdan siyahtır. Resulullah ikliyor Hazreti Ömer. Neden? Çünkü rahmet peygamberidir. Şefkat peygamberidir. Ama orada Cibril Aleyhisselam geliyor. Allah Teala gönderiyor. müdahale oluyor. Meşhur ayet iniyor. La tusalli ala kabrihim ne onların namazını kıldır ne istiğfar eyler olarak çünkü onlar bizim indimizde kafir olarak öldüler. Batına nifak, zahiren Müslüman diyorlar. Ama Abdullah ibn bir ne neden yaptı? Bab oğul çünkü şefkat bir Müslümanda nedir? Vaciptir. Fe senin baban, amcan, abin kardeşin eğer ehli kıble ise ne olur namazı kılınır dua edilir ona işte bunu bilmemiz lazım o demeyelim çünkü bu insanı ne koyar şeytan gelir derse sen hak yolundasın başkaları değil buradan şeytan gelir ne yapar seni şişirir inandırır sen doğrusun başkaları nedir batıldır batıl olduğu asnada ne olur? Batıl olduğu asnada ne olur? Sen o zaman bunlara ne yaparsın? Artık ters gözden bakarsın. Ters gözden baktığında ne olur? İşte şeytan gire. Bunların namazını kıldırmazsın. Yambıları küçük gözle bakarsın. Şeytanın da istediği budur. Oradan dolayı ehl sünnet ne demiş? ehli i namazı kılınır. Bid'at ehli olsa bile. O bid'at onu çifre götürmüyorsa namazı kılınır. Bir mahşuru yoktur. Ama ne dedik? Şirk. Kim Allah'tan başkasını istigase ederse, Allah'tan başkasından bir şey talep ederse, yani Allah'ın sadece Allah'ın yapabilecek Allah'ın sıfatlarını bak bir kula verirse onun namazı muhakkak kılınmaz. Burada da alimler yine devreye giriyor. Bunun bileni var, bilmeyeni var. Eğer cahil ise, bilmiyorsa bunun şafikat gözüyle yine namazı kılınır. Ama bu işi biliyorsa onun muhakkak namazı kılınır. de bazı tekfir edilecek meseleler onların namazı kılınmaz. Biz ne dedik? Musulmanın namazı kılınır. Çafirin muhakkak namazı, müşrikün namazı kılınmaz. Çünkü Allah Subhane Teala diyor ben her şeyi affederim, sadece şirke affetmem. Biz buradan desteğimizi alıyoruz. O zaman ne diyoruz? Biz el Kible'ye şefkat gözüyle bakıyoruz. On üç alimlerimiz, el Sünnet alimleri diyor ehli Sünnet en merhametlidir kime? Müslümanların <gülüyor> avamına. Hiçbir kimse ehl Sünnet gibi merhametli, şefkatli bakmamışlar. El i Sünnet'in avamına. Sadece ehl Sünnet bakmış. Ondan dolayı bütün alimlerimiz, ehli şünnet alimleri icma etmişler namazı kılınır. Kimin? Ehli maasiyet. Burada bir fıkıh var daha. O da nedir? Alimler diyorlar ki, namazını kılmayan kim olur? Ehli bid'atın, ehli maasiyetin. Büyük alimler, yen halife ne yapar? Bu, bu türlü adamları masiyet üzerine ölen, yen bid'at üzerine ölen, çirke götürmeden, çifre götürmeden bu türlü insanların büyüc alimler, sembolik insanlar buları amellerinden dolayı nefret edilsin bulardan, buların namazını kıldırmazlar. Kıldırmaları daha evledir. Bazen vaciptir. Neden? En salih insanımız ben bunun namazını kılmıyorum demiş. Ne için? O, hatta insanlar deyse eyvah biz de böyle amel istiysek bu salih insan bizim namazımızı kıldırmasa yandık. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kırk tane mümin bir Müslümanın arkasından şahitlik etse bu musulmandır ne olur? He? Allah onu affeder. Düllara attus tane bir rivayette ediyor attus Hatta geliyoruz iki tane diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman bu zecir diyorlar. Zecir edecektir. üç alimler namazlarını kıldırmayacaklar. Bir tane intihar etti. Karnına bir ok soktu. Getirdiler Rasulullah. Dedi nasıl öldü bu? Dediler öldürdü. Ben bunun namazını kılmam dedi. Demedi namazını kıldırmayın. Dedi ben kılmam. Ondan sonra bir tane sıktı kıldırdı gömdüler onu. Bu nedir? Bak intihar eden en büyük günahlardan birini işlemiştir. Hadislerin zahirine göre diyor ebedi ateştadır. Ama inşallah kalmış tabii. Çok, yani işi çok kötüdür. Ama maksat nedir burada? Maksat burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun namazını kıldırmamıştır. Bu nedir? Zecirdir. Ondan dolayı bu konuda ile ilgili ehl-i masiyetin namazı kılınmaz. Hadiste ne diyor? Mâ min muslimin yemûtu yekûmu alâ cenazetihi arbaûne racülen la yüşükûne billâh اِشَيْاً şeyen illa اللّٰهُ ف۪ي Kırk mu'min, Allah'a şir koşmayan, bir Müslümanın namazını, cenazesini kılda, illa Allah Teala olarak şefaatçi kılın. Onun için ehl-i sünnet ne dedik? En merhametlidir. Sen namaz nedir dedik dersin öncesinde, ona dua etmaktı. E o, zina üzerine gitmişse, bid'at üzerine, mahsiyet üzerine gitmişse, bizim onun cehennemde kalması bize ne kazandırır? Madem muvahhittir, bir şey kazandırmaz. Kafir olsa evet kazandırır. Ama muvahhittir, çıkması lazım. Onun için biz şefkat göstermemiz lazım. Durup onun için, onun bize ihtiyacı ihtiyacı var. Nedir? Namazını kıldıracağız. İşte bundan dolayı, alimlerimiz buna şefkat gözüyle bakmışlar. Biz ne yapacağız? Birden intihar etti. Bunu yakayacağız. Değil mi? Namazını kıldıracağız. Cendereceğiz o tarafı. İnşallah de, Allah bunu affeder. Bu cahilliğinden etti. Çünkü şeytan gelir Sübhanallah alimler diyorlar ki intihar eden insana şeytan gelir vasfasa verir. Tabi bunda bilim başka bir şey söylüyor. Batı bilimi. Ama bizim dinimizde şeytan gelir öyle dünyayı bir kara tablo çizler onun beyninde. Tabi bu hemen ani olmaz intihar şimşek. Onunun da şeytan onu işlemiş. Tam hazırlamış. Sıfır noktasına getirmiş. Ondan sonra öyle tablo düzer gözünün önünde hayatla ölüm çiziği aynen eşit olur. O zaman der ne ne gerekir? Ya at en azından sene diyorlar bu kahramandır filandır. Hemen bir anda diyor intihar eden kararı verir. Verdikten sonra ki ok oh yaydan çıktı o zaman farkına var Eyvah diye. Ama neden sonra İş işten geçtikten sonra o farkına varır. Nasıl Furan farkına vardı suyu suda boğulurken? Anladı. Dedi ben de Musa'nın inandığı ilaha inanıyorum. Hak kanıyor. Yani şeyden demedi. Ama neden sonra? iş işten çıktı. İşin kaldı. Senin o bir tarafı. İşte bu da Ehl-i Sünnet nedir? ehl kible ile ilgili. Onun için arkadaşlar dersimizi özetlesek bizim için en önemli olan nedir? Bir tane şirk koşmasın. Şirk koştu onun işi çok zor, kötüdür. Onun ne namazı kılınır ne de dua edilir ona. Onun haricinde her çeşe namaz kılınır. Bazen de işte bunu güncel oturacak çok zordur. Yani bazı la ilahe illallah diyor ama namaz kılmıyor. Bunun namazı kılınır mı kılınmaz mı? Yen yani zekatını vermiyor vesaire. Bunlarda ihtilaf var arkadaşlar. Eğer zekat vermiyorsa bunlara imsak bakılabilir. Ama namaz dinin dedik nedir? Direğidir, sembolüdür, olması olmazıdır. Ama yine ehli sünnet olarak hatta şimdi namaz hakkında alimler çığ ayrılmış. Biliyorsunuz bunu devamlı işledik biz. Bir kısmı tekfir ediyor ister tembellikten bile kılmasa bir kısmı etmiyor. Eğer sen etmiyorsan namazını kılabilirsin. Ama tekfir ediyorsan namazın kılmazsın. Ama bu konuda bizim görüşümüz biz hocalarımızdan öğrendiğimize göre namaz kılmayan tembellikten bile Allah kulusunun insanı kifre götürür. Ama buna rağman, buna rağman namaz kılmasa da tembellikten yine onun şefkat gözüyle bakıp namazına gideriz bir duanıza ederiz. <gülüyor> en azından şefkat, Rabbil Âlemin gafur rahim olduğu için inşallah Allah onu merhametiyle kavuşur. Ondan dolayı bizim ben buradan bütün arkadaşlarıma nasihatim şudur. Yeni dine gelmiş, yeni imanı tanıyan arkadaşlar çok heyecanla ellerini alıyorlar kılıncı, ahkem kesiyorlar. İlk önce babasından başlıyor. Sonra anasından, kardeşlerinden, amcasından yalnız kalıyoruz. Olmaz. Bak, alimler diyorlar ki, ruhsat alimden gelir. Şiddeti her çeşme eder. Bu bir, <gülüyor> bu bir kaydedir. Ruhsat alimden gelir. Bak, alim büyücü oldukça ruhsatı büyücü olur. Onun için ruhsat güvenilir alimden alınır. Ama şiddet çeşit şey Yapma olmaz olur. Bunu her çeşitebilir şey Çünkü cahil cesurdur. Onun için biz işi tam kavramadan dört hadis, beş hadis 5, 5 ters dinleyerek bu iş olmaz, hüküm verilmez. Hüküm neyle verilir? İlimle verilir. Onun için bizim tekfir ettiğimiz insanları alimler etmiyorlar. Bu sefer hayrat kalıyoruz. Diyoruz bizim gibi insanlar tekfir ediyor. Siz niye tekfir etmiyorsunuz? İşte fark bu. Fark ilim. Bir de ilimin kuralları var. Tabi biz bunları işleyeceğiz. Dedik ki küfür, şirk, fasıklık, nifak. Bunların büyüğü küçüğü var. Zulüm. Ha? Bunların neyi var? Büyüğü var küçüğü var. Dostluk, düşmanlık. Bir kısmı dostluk, düşmanlık insanı dinden çıkartır. Bir kısmı dinden çıkartmaz. Büyücü nahtır. Büyü nedir? Küçük çıfırdır, küçük, şirktir, küçük ve la İşte bunları bilmemiz lazım. Buları bilmedikçe bizim elimizde bir kaydı olmadıkça ne yaparız? Her insanı işte namazını kılmarız. Bir tanesi diyor ben babam olsa namazını kılma. E İyi ki rızık bizim elimizde değilmiş. İnsan elinde olsaydı her şey acından ölürdü. Rızık, Erham'ul dedi. Bak, çafir Allah'ın yerinden Allah'ın rızkını yiyor, Allah'ın havasını alıp veriyor, Allah'ın nimetinde evleniyor, Deve, devle deveniyor, ondan sonra Allah'a ne ediyor. Allah diyor, kim Allah'ın verdiğini ben eder." Ve ma rabbuka Allah hem bulara verir hem bulara. Allah yaratmış Rızkın da verecek. Kâfirin de verir. Muinin de verir. Onun için sen, sene düşen bir tane La ilahe illallah diyorsan buna şefkat gözüyle bakacağız. Ama cahillerden ben bahsediyorum. Ama e'immetil bid'a, e'immetil şirk. bulardan bahsetmiyorum. Bak bunu anlamamız lazım. Bazı arkadaşlar duyuyorlar siyah beyaz, Bizde yoktur siyah beyaz. Siyah beyaz dedik tevhidten şirkte var. Tevhid Bamba yazdır, şık simsiyahdır. Ama bunun uygulaması da ...da ne var? Yine renk tonları var. Siyah beyaz yoktur. Bazen bir deme çifri işler hemen kafir olmaz, cahildir, bilmiyordu, heceti kamat lazım. Belki tevilden etmiş bu işi, Bilmiyorsun. Onun için biz, madem adam öldü, de bu şahidet getirmiş kibleye önermiş, biz buna şefkat gözüyle bakacağız. Onun için İmam Bey-i Hakk'i bunu 6. 64. şöbe saymıştır. Biz her çeşe şefkat gözüyle bakarız. Namaz nedir? Kinayettir duaya, merhamete, sadakaya, her şeye namaz kinayettir. Onun için bir Musulman kibleye yöneldi, o bizim ehli kibledir. Ehli kiblenin terimi budur arkadaşlar. Bir de bir taraf var. Toptan topluyor. Her çeşehli şey kibledir. Ehli sünnet bunu da kabul etmiyor. Bak ben bir saat anlatıyorum. Neyi anlatıyorum? Şefkati. Ama bir kısım var. Allah'a şirk koşuyor. Evliya Allah'lar diyorlar. İnsanları kurtarabilir zor yerde. Bu şirktir. Bu ehli kibleye girmez. Ehli beyt diyor. Tasarruf elindedir. Bu şirktir. Mesela rafiziler diyorlar her şey Hazret Ali'nin elindedir. Bu şirktir. Hazret Ali'nin elinde bir şey olsaydı kendisini kurtarırdı. Abdullah ibn Mülcüm gelip onun başına klinci indirmezdir. Yende oğlu Hüseyin'i kurtarırdı radıyallahu anh'u. Değil mi? Öldürürken o zalimler Hazret Hüseyin'i öldürürken Allahu anhum ecme'in, ahli beytten, ecme'in. Onu hazret Ali kurtardı. hazret Ali kuldur, kurtaramaz. Kim bu kulluk cereveni, Allah-u Teala'nın cereveni verdi kulluk cereveni? Ehli kible'ye girmez. Kim Allah'ın şeriatını bir yana attı? Ehli kible'ye girmez. Kim ehli kiblenin Allah-u e e e allah, e allah, e allah Teala'ya karşı çıktı, şeriatına karşı geldi? He? Kahrolsun dedi dedi bu şeriat ne olur? Ehli kıbleye girmez. İster 24 çağ namaz kılsın. Bizim için önemli mi? Önemli değil. Önemli olan nedir? Biz diyoruz ikrar etmiş ama amelde zayıf düşünür. Muvahittir. Bak muvhidler zina üzerine döşseler cehennemden muhakkak çıkacaklar. Allah Teala kendisi söz vermiş. Cehennemde bir muvhid bile kalmaz. Miskali zerre ameli var ise onu kurtarır. O kadar basit. Ama biz bu dünyada biz bu şefkati ehli kıbleye gösteririz. Ehli tağuta tapanlar ehli kıblede girmez bizim terimimizde. Ehli sünnet teriminde. Müşrikler Allah'a şirk koşanlar bizim terimimizde girmez. Ehli kıbleye. Ehli sünnet ehli kıble derken Şirk koşmayanlar şeriatı reddetmeyenlerdir. Evet. Allah imam beyhekini ve bütün ehl-i sünnet imamlarını rahmet eylesin. Ne güzel bizim için dinimizi zincirleme senediyle Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem aktarmışlar. Bizim itikadlarımız arkadaşlar, bak yumruğumuzu masaya vuruyoruz. Bizim itikadımız Resulullah'tan bize senetle gelmiş. Nasıl Bukhari, Müslim hadisleri senetle gelmiş? İtikadımız da bize senetle gelmiştir. E hani senetli kitaplarınız? Sen cahili, sen ben ne yapayım? Bizim itikad, asıl itikad, kaynak kitaplarımız hepsi senettendir. Nere kadar? sahabeye, Resulullah'a kadar. Hepsi senettendir. Onun için biz kendimizden emin olarak... Bu şöbeleri anlatıyoruz. Bu şöbeler niye lazım bize dedik? İmanımızı ne yapsın? Artırsın. Cüclendirsin. Bir kısmı da mürciye fikrini bizim matotla yaymaya çalışıyor. Ne diyorlar? İşte bu şöbeler diyorlar bir kısmı bir tane canaza namazı kılmadı. Ee, bit, ehli bitat üzerine. Ne olur bu adam? İmanı mı? Olmaz. Hayır. Bak bu nedir demagoji mi diyorlar? Demabim. He. Laf canbazlığıdır yani. Bak bu şöbelerde bir kısmı olması olmazdır. Bir kısmı olmasa olmazın desteğidir. Bir sütun var yanında onu destekleyenler var. Anlatabildim mi? İşte bu şöbeler budur. Biz demiyoruz imanın bütün şöbeleri imandan bir cüzdür. İman amelin aslı imandan bir cüzdür. Cinsi imandan bir cüzdür. Olması olmasıdır. Yani bir musliman imza attığı çağda beş şartı kabul ediyorum dediği çağda amelleri işlemese nasıl bir biz fark ederiz bunun musliman olduğunu? Evet. Bunun dersini yapmıştık. ve ileride inşallah şubelerden sonra imanın mertebeleri geliyor, dereceleri orada da bunu Bayağı açık açık işleriz. Önümüzdeki ders inşallah 65. orada da Teşmitul Atıs o derse geçeceğiz. O da imanın bir şöhbesidir. O da nedir? Hep şuranı? Ne? Elhamdülillah diyene Evet. Aksırıp Elhamdülillah diyene yerhamdülillah deriz. Bu da çok kolaydır ama bunun da bir fıkhı var inşallah. Onu da işleriz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Seyyidil Museliyin Nebina Muhammedin وعلى وصحبي أجمعين